Kırık Zamanlar Hazırlayan ve sunanlar Sema Erbaş ve Deniz Özen Kimdi, kimdi kalan, giden mi suçludur her zaman Ne zaman başlar ayrılıklar, dostluklar biter ne zaman her geçen gün bir parça daha aldı götürdü bizden. Aynı kalmıyordu hiçbir şey. Değişiyordu her şey kendiliğinden. Artık çözülmüş ellerimiz. Artık bölünmüş yüreğimiz. Birimiz söylemeliydi bunu ötekini incitmeden. Kimdi giden, kimdi kalan. Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten. Tan Mungan 21 Nisan 1955'te İstanbul'da doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları memleketi olan Mardin'de geçen yazar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. Mardin, Mungan'ın eserlerinde sıkça kullandığı mekanlardan birisi oldu. Bu çevrenin taşıdığı farklı kültürel yapıyı, insan olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıtan yazar, 1972'de Ankara'ya yerleşti. Ankara Devlet Tiyatrolarında ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında dramaturg olarak çalıştı. Gazete ve dergilerdeki ilk yazılarını 1975'te yayınlayan Mungan, yazı hayatı boyunca şiir, öykü, roman, deneme, tiyatro oyunu, sinema yazısı, senaryo, masal, şarkı sözü gibi farklı türlere ait eserler verdi. Ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğin bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşamışlık sandığın geçmişim. Dile dökülmeyenin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda... Gündeliğin başıboş ayrıntılarında zaman zaman geri tepip duruyordu. Ve herbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatımdaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp günden güne hayatıma yayılan, varlığımı ele geçiren. Büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Ve hala bilmiyordun sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana. Bütün kazananlar gibi terk ettin. İlk kitabı 1980'de yayımlanan Muratan Munga'nın aynı zamanda ilk oyunuydu bu. Mahmut ile Yezida. Muratan Munga'nın sahnelenen ilk oyunluysa Orhan Veli'nin şiirlerinden kurgulayarak oyunlaştırdığı Bir Garip Orhan Velidir. İlk kez 1981'de sahnelenen bu oyun 20 küsür yıl boyunca sahnelendi ve 1993'te kitap olarak basıldı. Kitapları ve oyunları Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de sahneye uyarlanan Murat Anmunga'nın bir de film senaryosu vardır. 1984'te Atıf Yılmaz tarafından filme alınmış Dağınık Yatak. Gittin. Koca bir yaz girdi aramıza. Yaz ve getirdikleri. Döndüğünde eksik, noksan bir şeyler başlamıştı. Sanki yaz birbirimizi görmediğimiz o üç ay alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan. Olmamıştı, eksik kalmıştı. Kırılmış bir şeyi onarır gibi başladık yarım kalmış arkadaşlığımıza. Adımlarımız tutuk, yüreğimiz çekingen... Körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi bakışıyorduk. Sanki ufacık bir şey olsa birbirimizden kaçacaktık. Foto romansız, türüksüz, hilesiz, klişesiz bir beraberlikti bizimki. Zamanla gözlerimiz açıldı. Dilimiz çözüldü. Güvenle ilerledik birbirimize. Gittin. Şimdi bir mevsim değil. Koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum. Ne sen dönebilirsin artık. Ne de ben kapıyı açabilirim sana. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan, boşlukta iki yalnız yıldız gibi. Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup bir kart, birkaç satır ve benim şu kırık dökük şiirim. Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden? Bizden diyorum ikimizden ne kalacak? Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada... Bir şeyi bulduğunda neyi, ne yapacağını bilmeyen çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkta büyüyecek. Her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır Ayrıldı Sanma unutulur, kalparsız zamanla her şeyi unutarak yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şeyi Birleştiren ney? ak bana anlatma imkansız sevgi bizim sevmek bir çok şey güzel olmak da olmasa mektubun yazdıkların olmasa kim inanır sen ayrıldı <Gülüyor> almaz ki geç kaldıktan sonra İkamsız sevgimiz, sevmek bir çok şey, gözden almaktır. Mektubum, olmazsa mektubum, yazdıkların olmazsa kim inanır senle ayrıldı. Muratan Mungan, 20 yıllık yazı serüveninin çeşitli ürünlerinden yaptığı bir derlemeyi 40. yaşı nedeniyle Muratan 95 adlı bir kitapta toplamıştır. Bu kitapla birlikte başlayan özel toplama kitapları şiirlerinden kendinin yaptığı özel bir seçmeyi içeren, numaralanmış ve tek baskı olarak yayımlanmış Doğduğum Yüzyıla veda ile sürmüş, bunu 13 artı 1'de şiirlerini, Yedi mühürde kimi öykülerini bir kutu içinde bir araya getirdiği toplamlar ve Türk şiirinde şimdiden kült bir kitap haline gelmiş olan yaz geçerin 10. yılı nedeniyle yapılan büyük boy özel baskısı izlemiştir. Kış başlıyor sevgilim Hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor Bir yaz daha geçti Hiçbir şey anlamadan Oysa yapacak ne çok şey vardı Ve ne kadar az zaman Kış başlıyor sevgilim İyi bak kendine Gözlerindeki usul şevkati Teslim etme kimseye Hiçbir şeye Upuzun bir kış başlıyor sevgilim Ayrılığımızın kışı başlıyor Giriyoruz kara ve soğuk bir mevsime. Kitaplara sarılmak, dostlarla konuşmak, yazıya oturup sonu gelmeyen cümleler kurmak, camdan dışarı bakıp puslu şarkılar mırıldanmak. Böyle zamanlarda her şey birbirinin yerini alır. Çünkü her şey bir o kadar anlamsızdır. İçimizdeki ısızlığı dolduramaz hiçbir oyun. Para etmez kendimizi avutmak için bulduğumuz numaralar. Bir aşkı yaşatan ayrıntıları nereye saklayacağınızı bilemezsiniz. Çıplak bir yara gibi sızlar paylaştığımız anlar. Eşyalar gözünüzün önünde durur, birlikte yarattığınız alışkanlıklar. Korkarsınız sözcüklerden, sessizlikten de. Bakamazsınız aynalara. Çağrışımlarla ödeşemezsiniz. Dışarıda hayat düşmandır size. İçeride odalara sığmazken siz... Kendiniz bir ayrılığın ilk günleridir daha. Her şey asılı kalmıştır bitkisel bir yalnızlıkta. Gün boyu hiçbir şey yapmadan oturup, kulak verdiğiniz saat tiktakları, kaplar tekin olmayan göğümüzü. Geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç. Suyu boşalmış bir havuz, fişten çekilmiş bir alet kadar tehlikesiz bakınıp dururken duvarlara, boş bir çuval gibi, çalmayan bir ork gibi, Plastik bir çiçek, unutulmuş bir oyuncak, eski bir çerçeve gibi. Hani unutsam eşyanın gürültüsünü nesnelerin dünyasında kendime bir yer bulsam dediğimiz zamanlar gibi. Kendimizin içinden yeni bir kendimiz çıkarmaya zorlandığımız anlar gibi. Yeni bir iklime, yeni bir kente, bir tutkunluk haline, bir trafik kazasına, başımıza gelmiş bir felakete işkenceye çekilmeye, ameliyata alınmaya, kendimizi hazırlar gibi, yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benliğimizi, ama öyle sessiz baktığımız duvarlar gibi olmaya çalışırken ve kazanmış görünürken derinliğimizi, ne zamanki yeniden canlanır bağışlamasız belleğimizde bir anın, yalnızca bir anın bütün bir hayatı kapladığı anlar, o tiktaklar kadar önemsiz kalır şimdi. Hayatımıza verdiğimiz bütün anlamlar. Göremeseniz de bilirsiniz. Hiç yakın olmamışsınızdır intihara bu kadar. İstersen hiç başlamasın hikaye eksik kalsın Onca yaralar ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın İstersen hiç başlamasın Bu hikaye eksik Kalsın, onca yaralar ardından yeni bir aşk yaratamazsın yeni bir aşk yaratamazsın örselenmiş bir çocukluk işte benim bütün hikayem kaç sevda geçs Ona İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İzlediğiniz Örselenmiş bir çocukluk İşte benim bütün hikayem Kaç sevda geçse de yüreğimden Bu yıkıntıları onaramazsın İstersen hiç başlamasın Geç kalmışım Kapılarda geçmiş bunca yıl Dönemeyiz artık ilk gençliğimize İstersen hiç başlamasın İstersen hiç başlamasın Söz verelim kendimize 50. yaşı için hazırladığı ve yalnızca 2005'te yayımlanıp baskısı bir kez daha tekrarlanmayacak 50 parça kitabı da bu özel kitaplardandır. Muratan Mungan bu arada yabancı yazarların öykülerinden ve yazılarından oluşan çeşitli seçkiler yayımlamayı da sürdürmektedir. Mungan'ın kimi şiirlerinin Kürtçe'ye çevirisinden yapılan bir toplamda Kalbimin Doğusunda adıyla 1996'da yayımlanmıştır. Muratan Ammungan bugüne dek çoğu yeni türkü tarafından seslendirilmiş olan şarkı sözleri de yazmıştır. Yazarın şarkı sözlerinden bestelenmiş eserler, Söz Vermiş Şarkılar adlı albümde toplanarak yeni düzenlemelerle Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nüket Duru, Hümeyra gibi farklı sanatçılarca yorumlanmıştır. Yazıları, şiirleri ve kimi kitapları birçok dile çevrilen yazar 1985 yılından bu yana İstanbul'da yaşamaktadır. Sana zamandan söz ediyorlar, gelip size zamandan söz ederler. Yaraları nasıl sardığından ya da her şeye nasıl iyi geldiğinden. Zamanla ilgili bütün ata sözleri gündeme gelir yeniden. E hepsini bilirsiniz zaten, bir işe yaramadığını bildiğiniz gibi. Dahası onlar da bilirler ama yine de güç verir bazı sözler, sözcükler, öyle düşünürler. Bittiğine kendini inandırmak, ayrılığın gerçeğine katlanmak, sırtınızdaki hançeri çıkartmak, yüreğinizin unuttuğunuz yerleriyle yeniden karşılaşmak kolay değildir elbet. Kolay değildir bunlarla baş etmek, uğruna içinizi öldürmek. Zaman alır. Zaman alır sizden bunların yükünü. O boşluk dolar elbet, yaralar kabuk bağlar, sızılar diner, acılar dibe çöker, hayatta sevinilecek şeyler yeniden fark edilir. Bir yerlerden bulunup yeni mutluluklar edinilir, o boşluk doldu sanırsınız. Oysa o boşluğu dolduran eksilmenizdir. Gün gelir bir gün, başka bir mevsim, başka bir takvim, başka bir ilişkide o eski ağrı ansızın geri teper. Dilerim geri teper, yoksa gerçekten bitmişsinizdir. Zamanla yerleşir yaşadıkların. Yeniden konumlanır, çoğalır anlamları. Önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey, çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı haline alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır artık. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman... Sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini. Kim bilebilir ikimizden başka? Sözcüklerin ve sessizliklerin yeri iyi ayarlanmış. Bir ilişkiyi, duyguların birliğini, bir aşkı, beraberlik haline getiren kendiliğindenliği, yani günlerimiz aydınlıkken kaçırdığımız her şeyi bir düşün. Emek ve aşkla güzelleştirilmiş bir dünya. Şimdi ağır ağır batıyor ve yokluğa karışıyor. Orada olmuş saadeti karşılaştır, yaşayan mutsuzlukla. Bunlar da bir işe yaramadıysa, Demek yangından kurtarılacak hiçbir şey kalmamış aramızda. Bu şiire başladığımda nerede, şimdi neredeyim? Solgun yollardan geçtim, bakışımlı mevsimlerden, ikindi yağmurlarını bekleyen yaz sonu hüzünlerinden, gün günden puslu pencerelere benzeyen gözlerim geçti her çağın bitki örtüsünden. Oysa şimdi içimin yıkanmış taşlığından bakarken dünyaya, yangınlarla bayındır kentler gibiyim. Çiçek adlarını ezberlemekten geldim. Eski şarkıları, sarhoşlarım ve suçluların unuttuklarını hatırlamaktan, Uzun uzak yolları tarif etmekten, Haydutluktan ve melankoliden giderken ya da dönerken atlanan eşiklerden, Duyarlığın gece mekteplerinden geldim. Bütünlemeli çocukluklarıyla geçti, Gençliğimin rüzgara verdiğim yılları. Gökum ve iç dökmelerin vaktinden geldim. Bu şiire başladığımda nerede, Şimdi neredeyim? Yaram vardı, bir de sözcükler. Sonra vaat edilmiş topraklar gibi sayfalar ve günler. Işık istiyordu yalnızlığım. Kötülükler imparatorluğunda bir tek şiir yazmayı biliyordum. İlerledikçe kaybolup gittin bu şiirin derinliklerinde. Aşk ve acı. Usul usul eriyen bir kandil gibi söndü daha şiir bitmeden. Karardı dizeler. Aşk bitti. Soldu Şiir Büyük bir şaşkınlık kaldı o fırtınalı günlerden. Daha önce de başka şiirlerde konaklamıştım. Ağır sınavlar vermiştim değişen ruh iklimlerinde. Aşk yalnız bir operadır, biliyordum. Operada bir gece uyudum, hiç uyanmadım. Barbarların seyrettiği trapezlerden geçtim. Her adımda boynumdan bir füler düşüyordu. El kadar gökyüzü, mendil kadar ufuk, Birlikte çıkılan yolların yazgısıdır. Eksiliyorduk. Mataramda tuzlu suyla oteller kentinden geldim. Her otelde biraz eksilip, biraz artarak, yani çoğalarak, tahvil ve senetlerini intiharlarla değiştirenlerin, biraneler ve bankalar üzerine kurulu hayatlarında ağır ve acı tanıklıklardan geçerek geldim. Terli ve kirliydim. Sonra tımarhanelerde tımar edilen ruhum, maskeler ve çiçekler biriktiriyordu. Linç edilerek öldürülenlerin hayat hikayelerini de, korsan yazıları, kara şiirleri, gizli kitapları ve açık hayatları seviyordu. Buraya gelirken uzak uzak yollar için her menzilde at değiştirdim. Atlarla birlikte terledim yolları ve geceleri. Ödünç alamadım hiç kimseden hiçbir şeyi. Çıplak ve sahici yaşayıp, çıplak ve sahici ölmek için panayır yerleri. Panayır yerleri. Ölü kelebekler. Ölü kelebekler. Sonra dünyanın bütün sinemalarında bütün filmleri seyrettim. Adım onların adının yanına yazılmasın diye acı çekecek yerlerimi yok etmeden acıyla baş etmeyi öğrendim. Yoksa bu kadar konuşabilir miydim? İpek yollarında kuzey yıldızı, aşkın kuzey yıldızı sanırsın durduğun yerde ya da yol üstündedir. Oysa çocukluktan kalma gökyüzünde hileli zar. Ölü yanardağlar, ölü yıldızlar ve toy yaşın bilmediği hesap. Işık hızı. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta başka türlü geçilen. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta biraz gecikilen. Gökyüzünde yalnız bir yıldız arar gözler. Gözlerim. Aşkın kuzey yıldızıdır bu. Yazları daha iyi görülen. Ben, öteki, bir diğeri ona doğru ilerler. İlerlerim. Zamanla anlarsın bu bir yanılsama. Ölü şairlerin imgelerinden kalma. Sen de değilsin, o da değil. Kuzey yıldızı daha uzakta. Yeniden yollara düşerler. Düşerim. ''Bir şiir yaşatır, her şeyi yaşamın anlamı solduğunda. Ben yoluma devam ederim. Bitmemiş bir şiirin ortasında, darmadağınık imgeler, sözcükler ve kafiyeler. Yaşamsa yerli yerinde. Yerli yerinde her şey. Şimdi her şey dolu dizgin ve çoğul. Şimdi her şey kesintisiz ve sürekli bir devrim gibi. Şimdi her şey yeniden. Yüreğim, o eski aşk kalesi, yepyeni bir mazi yarattı sözcüklerin gücünden.'' Dönüp ardıma bakıyorum, yoksun sen, ey sanat. Her şeyi hayata dönüştüren. Zaman nasıl akıp gidiyor İnsanlar maskelerini ne çok seviyor Yıllarca bir yalanla bir ömür geçiyorlar Hiç kimse yok bir tek günü sonuna kadar yaşamaya Mecbursun yalnızlığına Oysa sevgili bir tek sevgili nasıl değiştirir Gerçeğini, sevgili, bir tek sevgili nasıl diriştirir dünyanın gerçeğini? Hem de cennet, yeryüzünün mevsimleri O kadar şey değişti ki Artık kimse masum değil Duygular çok eskidi O zamanlar biz ne güzel çocuklardık Dünyaya aydınlık gözlerle bakardık ve işte o zaman kırdığın kalp şimdi kırıyor başka kalpleri. Aşkta kazanmak dedikleri kaybetmektir birçok şey. Oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Sevgili, bir tek sevgili Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini İçimdeki